Bilgi Üzere iman. Bütün güzel övgüler, kemal sıfatlar Allah'a mahsustur. Nimetler hepsi O'nundur. Ben ve övgülerim Allah'ın mülküyüz, kuluyuz. Allah ise alemleri var eden, rızıklandıran, yeşerten, yaşatan ve kemale erdirendir. Elbette bütün rızıkları verir. Ahirette rahmetini kendine iman edenlere tahsis eder. Şüphesiz mükafat ve mücazat gününün sultanı, hükümdarı ve sahibidir. İbadetlerimizi sadece sana tahsis ederiz. Sana ibadet ederiz, başkasına değil ey hakiki mabud ve mahbubumuz. Sadece senden yardım dileriz Başkasından değil Ey Rab Hak Gerçek ve dost doğru yola Bizi ilet Nimetlerine erdir Kendilerine nimet vermiş olduğun Peygamberlerin Sıddıkların Şehitlerin Ve salihlerin yoluna ilet Nimetlerine erdir Bilgileriyle Amel etmemeleri sebebiyle Kendilerine Gazap etmiş olduğun kimselerin ve bilgisiz amel etmeleri sebebiyle sapanların yoluna değil. Mabudumuz Allah'tır bilelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ezelden ebede kadar bütün güzel övgüler, kemal sıfatlar Allah'a mahsustur. O, alemlerin Rabbidir. Nimetler hepsi O'nundur. İcadıyla var eder, imdadıyla yaşatır. Ben ve ögülerim Allah Teala'nın mülküyüz, kuluyuz. Allah Teala, alemleri var eden Rızıklandıran, yeşerten, yaşatan ve kemale erdirendir. Dolayısıyla yarattığı alemin ibadetine müstahak, mabuddur. Zatının güzel ve sıfatının kamil olmasından dolayı tapılandır. Mabudumuzun özel ismi olan Lafzatullah yani Allah lafzı vacibül vücudun yani aklın kesin hükümle varlığını ispat ettiği ve inkar edemediği vücudun varın ismidir. Yani şiddetli belalar anında kendisine sığındığımız zatın. Yine eğlenceden, oyundan, geçimi temin için çalışmaktan soyulup yalnız kaldığımız zamanda ondan korktuğumuz zatın. Yine sebebini bilmesek, kendisini hakkıyla tanımasak bile içtenlikle sevdiğimiz zatın. Yine Esma'il Hüsna'sı ve Ali sıfatlarıyla tanımış olduğumuz ve kendisine ibadet ettiğimiz zatın. Yine her zamanda kalben varlığını düşündüğümüz zatın. Yine icat eden, tedbir eden, Takdir eden hakiki failin ismi şerifi Allah'tır.